Konsil Çeşitli dini geleneklerde, özellikle Hristiyanlık ve Budizm'de, inanç esasları ve ibadetler gibi konulardaki sorunları görüşmek ve karara varmak üzere üst düzey din adamlarının katıldığı toplantı.